Efendim şöyle bir sözü hadis-i şerif diye işittim emin olamadım. Acaba şu cümle hadis midir hocamıza sorar mısınız? Yemek pişirmek, evi temizlemek, çocuk bakmak kadının görevi değil size ikramıdır. Böyle bir hadis var mı hocam? Şimdi fıkıh kaidelerine göre, usulü fıkıha göre, fıkıh fıruatına dair kitaplarda anlatıldığına göre kadın ev işlerini yapmakla yükümlü değildir. Ama e, eşler arasında e, bir iş bölümünün olması da gerekir. Ailedeki huzur ve saadetin kurulması için, yuvanın huzur içinde devamı için eşlerin bir iş bölümü yapmaları gerekir. Evet. Nasıl ki koca gidip dışarıda evin geçimini temin etmek için sabahtan akşama kadar çalışıp çabalıyor, gayret sarf ediyorsa e, hanımının da evde çoluk çocuğa, eşine, e, lütfedip de bir yemek hazırlaması veya işte elbiselerini temizlemesi, evin iç işlerini yürütmesi, idaresini yapması da gerekir. Her ne kadar zorunlu değilse de, oca zorunludur. Evin nafakasını temin etmek için. Evet. Ama kadın bu işleri yapmaya mecbur değil. Lakin yapması da e, huzur ve saadetin devamı için gereklidir. Nitekim Hazreti Fatıma annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kerimeleri duyar ki e, savaşta bazı e, cariyeler elde edilmiş der ki hiç değilse bir tanesini babam bana versin de ev işlerinde bana yardımcı olsun evet. evdeki tahılları elde yirmeniyle öğüte öğüte ellerimde nasır tuttu elim yara oldu der gider Efendimiz'e e, durumunu arz eder Evet hocam. Efendimiz hayırdır Olmaz ev işlerini sen yaptır Ve öylece onu başından Savar Demek ki e, Eli nasır tutacak kadar El değirmeniyle Evdeki tahılları Öğüten Fatıma annemiz e, Herhalde Hanım kardeşlerimiz için Örnek teşkil Ya yani En büyük örnek mi? aslında evet. değil mi